Merhaba dinleyicilerimiz. Yılbaşının ilk e, programıyla sizlerleyiz. 2015'in ilk programıyla ve bugün e, çocuklarda ve gençlerde sınav korgusu, sınav kaygısı konulu bir program yapacağız. E, bugün yanımızda Aytül Serpel var. Merhabalar Aytül Hanım. Merhabalar Deren. Merhaba. Hoş bulduk. <gülüyor> e, Aytül Hanım öncelikle bir sizi tanıyabilir miyiz? Ben klinik psikologum, Hem çocuk ergenlerle hem yetişkinlerle çalışıyorum. Uzun zamanda da sınav kaygısı çalıştığım en önemli alanlardan bir tanesi haline geldi. Çünkü ben de bir 81 kuşağı olarak sınav mağduruyum. Hem de ülkemiz koşulları gereği çok kez sınav kaygısı çok çok başvur aldığımız alanlardan biri haline geldi. Dolayısıyla hem çeşitli tekniklerle hem işte seminerler ve grup çalışmaları ile sınav kaygısı ile çalışıyorum. Peki ben de bir 12. sınıf öğrencisiyim bu yıl Türkiye'de. Bütün arkadaşlarım sınav korgusuyla yaşıyor, sınav kaygısıyla yaşıyor. Dershaneye gidenler ve hani bu stresi ben arkadaşlarımın gözünde çok net bir şekilde görebiliyorum. Bundan dolayı aslında bu program benim için özel bir önem taşıyor. Şimdi öncelikle size şunu sormak istiyorum. S program öncesinde biraz konuşmuştuk. Sınav korgusu ve sınav kaygısı arasında nasıl bir fark vardır? Aynı şeyler midir? Ee, Hı -hı. nedir bunlar? Evet. Şimdi bizim aslında işte sınavla yaşadığımız bütün somatik belirtiler, kaygı, Kaygılanmamız, kaypatışımızın hızlanması, konsantrasyonumuzun bozulması, bu dönemlerde kendimizi daha gergin, yorgun, stresli hissetmemiz, işte mide bağırsağımızda problemler, baş ağrıları, konsantrasyon güçlükleri, bütün bunlara bakıldığında genel olarak sınav korkusu diye adlandırılıyor. Fakat sınav korkusu gerçekçi bir tanım değil. Çünkü biz buna sınav kaygısı diyoruz. Çünkü korku gerçek bir sebebe bağlı olarak yaşadığımız son derece işlevsel bir duygudur. Yani eğer size bir işte araba çarpmak üzere işte hızlı de doğru geliyorsa korkmanız çok doğal ve sağlıklıdır. İşte bir uçurumun kenarındaysanız ve ayağınız kayıyorsa korkmanız ve refleksif olarak hayata tutunmanız son derece işlevseldir. Fakat kaygı işte de belli olmayan, nesnesi belli olmayan korkudur. Ee, o yüzden sınav bir belirsizlik süreci ve bu arada bizim için hayati bir tehdit yok. ...bizim canımıza kasteten bedensel de ruhsal bütünlüğümüzü tehdit eden herhangi bir öne yok. Ama biz yine de aynı korkuda olduğu gibi yaşamsal, hayati korku belirtileri gösteriyoruz. O yüzden biz buna sınav kaygısı diyoruz açıkçası. Peki öyleyse ülkemizde bir sınav kaygısı problemi var. Bu hemen hemen bütün gençlerde görülebiliyor. Yani Bugün bir oran yapacak olsak herhalde... 12. sınıf öğrencilerinin ya da 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 60 yüzde 70'i çok saçma bir oran olabilir ama büyük ihtimalle bu çok bu kısmı... isabetli, evet, çok değil çok mi? isabetli bir oran. Bay, şöyle e, birçok dershanede ve okulda da seminerler verirken öncesinde bir sınav kaygısı envanteri uyguluyoruz. Hı -hı. O ortalama oran yüzde 65 ile 68 arasında Hı -hı. değişiyor. Yani bu bizim e, ileride de sınav kaygısı belirtisi gösterdiğini saptadığımız grup. Ee, hani bunun altında kalan ekipler yani kalan %30 da aslında hani ufak tefek destekler istiyorlar ama ya sınav çok birincil hedefleri olmuyor ya gerçekten çok farklı şekilde atlatıyor oluyorlar ama %65 ile 70'meye kadar benim çalıştığım popülasyonlar sınav kaygısı diyor diyebilirim. Peki önümüzde böyle bir istatistik var. Yani %60'ta %70 gibi bir, çok büyük bir oranda bir sınav kaygısı görüyoruz. Peki bunun ülkemizdeki sebepleri neler? Ee, yani şöyle düşünmek gerekir Sınav kaygısı bir performans kaygısı. Şimdi dolayısıyla bu evrensel bir şeydir Dünyanın her yerinde sınav kaygısı görebilirsiniz Bu sahneye çıkarken de e, bildiğim, Senin yaptığı işi yapıp bir programa Bir yayına çıkarken de O anki performansımızı izlemek Bundan kaygılanmak Onun bizim potansiyelimizi yansıtmayacağına Endişe etmek duygusu Evrensel bir şeydir Bir miktar hepimiz yaşarız birçoğumuz bunu baş edilebilir seviyelerde tutarız. Ee, bunun arttığı noktalarda da destek alırız. Fakat e, sınav kaydasının Türkiye'de böyle bir fenomen, çok sık konuşulan bir konu haline gelmesinin sebebi bizim eğitim sistemimizin çok belirsizliklerle dolu olmasına rağmen bağlıyorum. E, çünkü her yıl hazırlanan öğrenci bu yıl sistemde yeni bir değişiklik olacak mı kaybısıyla başlıyor. Ya da zaten sistem değişmiş. E, puanlar, taban puanları, üniversitenin gibi e, İş konularında ilgili bazı kaymalar olmuş oluyor. Dolayısıyla böyle bir sistemsel delil var. İkincisi güvenle ilgili bir e, sorun da var. Çünkü biz güvende hissetmediğimiz yerde kaygılanıyor oluruz. E, şimdi ben e, 81 e, doğumluyum ve ben e, Anadolu Sınavına hazırlandım. Çok başarılı bir öğrenciydim. Türkiye'de derece yapıyordum. Sınava girdim. Çıktım da sorular ve ben İkinci sınavda tamamen dağılmış vaziyetteydim. Ee, aradan seneler geçti. Andros resminin son sınıfındayım. Üniversite sınavına girdim. Ee, gireceğim. Bir gün kala sorular çalındı. Ve tekrar e, aynı kriz yaşandı. Bu bizden sonraki kuşaklarda yaşandı. Çok zor sorular soruldu. Çok kolay olduğu seneler oldu. Dolayısıyla sınavın sistemine dair, güvenirliğine dair bir güvenin olması da kaygıyla ilgili önemli başlıklardan biri. Ee, e, tabii ki bunun ötesinde eğer sınavı kazanamazsanız yaşayacaklarınızla ilgili de, yaşamsal koşullarla ilgili kaygılar da var. E, dediğim, yurt dışında, Amerika'da ya da Avrupa'da işte, sınavı kazanamadıysanız bir kafede çalışabilirsiniz, bir para kazanabilirsiniz, hala kiranızı ödeyebilirsiniz, dershane paranızı, okul paranızı, kitaplarınızın masraflarını çıkartabilirsiniz. Ama Türkiye'de bunların hepsi. Aileye bağımlı olmak demek, aileye ciddi bir yük yüklemek demek, ee, eğer üniversite mezunu değilseniz iyi yaşam koşullarını elde etmeme ihtimalinizin yüksek olduğu bir e, hayat düzeni demek. Dolayısıyla bütün bunların kaygıyı çok arttırdığını düşünüyorum. Şimdi seanslarımızda bunlar sıklıkla gündeme geliyor. Peki ben şöyle bir soru soracağım, biraz e, doğru olmayan bir soru olabilir ama ilk önce korku ve kaygıyı tanımlarken birinin yaşamsal faaliyetlerden dolayı e, hı hı. E, nasıl söyleyeyim ben hani vücudumuzdaki işte kalp partişidir gibi e, duygu hı hı. olduğunu, diğerinin biraz daha irrasyonel bir şey olduğundan bahsettiniz hı hı. ama biraz önce sizin de söylediğiniz gibi <gülüyor> Türkiye'de aslında hani Üniversiteye gitmemek biraz ölümcül bir şey olabilir. Hani öyledir demiyorum <gülüyor> ama gerçekten insanlar böyle görüyor olabilir. Ondan dolayı acaba Türkiye'de e, sınav kaygısını gerçekten sınav korgusu olarak e, söylemek mümkün mü? Evet yani güzel bir çay çevirme yaptım. Dediğim gibi neredeyse gerçek real bir korkuya işaret eden çok fazla kanıtımız da oluyor bu süredin içerisinde. O yüzden hani bu kaygı gerçekten bir korkuya dönüşebiliyor. Ee, ama şunu unutmamak gerek. Yani ee... Bunun kendisi yaşamsal bir tehdit değil. Bu sorular üç aşağı beş yukarı e, nereden geleceğini bildiğimiz, senelerce üzerinde çalıştığımız ve aslında zaten spontan, doğal halimizle kaygılanmayan halimizle yeteri kadar dersleri dinlersek bir şekilde içinde olursak ve biraz da pratik yaparsak aslında çok korkunç sonuçlar çıkartmayacağımız dersler. Fakat buna tabii ki yüklediğiniz diğer büyük anlamlar onları bu doğal Hayatımızın yıllarca bir parçası olmuş halinden kopartıp yeni de kocaman bir anlam yüklememize sebep oluyor. Bir felaket kazanamazsam rezil olacağım, kazanamazsam benim ne kadar aptal olduğumu gösterir, Aile rezil olacağım. Onların emeklerini boşa çıkartacağım. Ee, i̇şte, işte atıyorum ailem senaryo bana duygusal olarak yatırımı yaptı, onların hayallerimi de e, gerçekleştiremeyeceğim. Tam bir hayal kırıklığına dönüşeceğim. Ee, yalnız kalacağım vesaire vesaire vesaire diye büyük anlamlar yıkılıyor ona. Ee, evet, bunun maddi bir külseti var, manevi bir külfeti var ve bütün öğrencileri, ilk yıllarında kızım bütün bu yükü atmalarını ve hayatın tadını çıkartmalarını diliyorum. Ee, ama eğer olmazsa bunu nasıl yaşadığımız ve nasıl ikinci kez ele aldığımızda aslında bize bağlı. Ee, sonsuz kaynak var dünyada. Bir şekilde bunları değerlendirme de sahibiz. Ama yüklediğimiz anlamlar biraz fazla projik oluyor belli bir noktadan sonra. Bunun geçerli sebepleri de var, katılıyorum. Ee, ama mutlaka çözümleri de var bununla birlikte. Peki ben bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir de eğitimdeki belirsizlik ve eğitim sisteminin sürekli değişmesi Türkiye'de dedik. Bence burada önemli olan bir başka faktör daha var. Size de değinmiştiniz zaten. Eğitimin çok rekabetçi olması. Bunu derken ne demek istiyorum? Elimde çok küçük bir araştırma var. Çok metodolojik bir araştırma da değil aslında. Dinleyicilerimiz kusuruma bakmasınlar. Çünkü sanırım bu alanda bir araştırma çok detaylı bir şekilde yapılmamış. Ülkelerin nüfuslarını yani salt nüfuslarının üniversite sayısına oranlarını... ...ben merak edip evet. araştırdım ve bu oranların aslında çok tuhaf bir seviyede olduğunu görüyorum ben şu an önümde. Örneğin e, İngiltere'de e, ik, her 200 bin insana yani iki bin İngiltere vatandaşına bir üniversite düşüyor. Amerika'da bu oran 100.000 bin, Kanada'da 105 bin gibi. Hani genellikle 100-200 civarı seyrediyor <Gülüyor> Avrupa ülkelerine, Amerika ülkelerine. Hatta biz daha az gelişmiş olabileceğimiz, söyleyebileceğimiz biraz ekonomik kriz yaşayan ülkelerde bile. Mesela Yunanistan'da bu oran 140 bin kişiye bir üniversite düşüyor. Biz ama Türkiye'ye baktığımız zaman bu oran 450 bin kişiye bir üniversite düşüyor. Yani Türkiye'de nüfusun em, üniversite oranı aslında çok em, yanlış. Çok az üniversite var ve belki de evet. nitelikli üniversite sayısı daha da az. Bundan dolayı öğrenciler bir üniversiteye girmek, iyi bir nitelikli bir üniversiteye girmek için daha da fazla çalışıyorlar. Bu da daha rekabetçi bir ortam oluşturuyor. Doğru mudur Hı -hı. bu? Bu da bir sınav kaygısı sebebimdir? tabii ki tabii ki yani bir şeyin ne kadar ulaşılabilir olduğu bizim için e, önemli bir kriter e, evet yani bunun için de tercihlerimizin olabilmesi çok önemli diyelim ki ben ortalaman ya da ortalamanın biraz üstünde bir öğrenciyim ve benim ulaşabileceğim eğer 10 15 üniversite varsa ve bunların da yeterli kadrosu varsa ben bunun için çok daha az kaygılı çalışırım çünkü emeğimin karşılığında bir gidebileceğim yer bellidir alternatiflerim vardır ama eğer işte hani İstanbul için belki bu çok artık geçerli değil ama diğer şehirler için de özellikle düşündüğümüzde diyelim ki İstanbul'da ya da başka bir şehirde okuma gücüne sahip olmayan bir öğrenci çünkü bunun bir kalma, konaklama vesaire gibi bir ekstra küfretini aile kaldıramayacak diye varsayalım ee, ...seçinmeyi bir ya da iki üniversite. Dolayısıyla burayı tutturamadığında belki bir daha eğitim alma şansını da kaybedecek. Belki aile ona bir yıl daha hazırlanması için bir zaman da tanıyacak. Bunların hepsi ne kadar ulaşılabilir olduğu, hedefimize ne kadar yakın olduğu... ...ne kadar çok seçeneğimiz ve alternatifimiz olduğu elbette ki kaygıyı azaltan etkenler içinde... E, rekabet konusu e, yani zaten bambaşka bir başlık e, söylediğin yerden belki başka yerlere de orada götürüyorum ama ilk okuldan başlayan bir e, rekabet içerisindeyiz Ve seanslara artık şöyle başvurular gelmeye başladı e, Yani çocuğum 90 alıyor e, dikkat bozukluğumu var Çünkü ben <gülüyor> evde 5 hocada tuttum zaten Bunun yüz olması gerekmez mi? Evet yani mükemmeliyetçilik. Evet. Ve bu gerçekten çok ekstrem gibi geliyor kulağa. Bu belki bir 5-10 sene önce ne saçma canım olur bir iki kişi tek tek böyle gelir denebilirdi. Şu an bu sayı ne yazık ki çok azımsanmayacak bir boyutta. Ee, ve benim son 2-3 senedir e, çok sıklıkla rastladığım bir şey. Zaten çok başarılı çocukların aileleri tarafından gelen talepler full yapsın. O yüzden size getiriyorum. Performansı daha da gelişsin. O yüzden üniversite Ama tabii ki bu çok büyük bir yük hepinizin üstünde. Bu hem sebese öğrenciler için, hem üniversiteler için söylüyorum, e, ciddi anlamda bir yük. Yani sadece çocukların değil, artık bu ailelerin, okulların, dershanilerin rekabete halinde. Peki ben burada birazcık velilere de dönmek istiyorum aslında. Çünkü Açık Radyo'nun dinleyicilerin bir kısmı da ayrıca veli. Öğrenciler olduğu hı hı. kadar veliler de var. Ve hani şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir veli, öğrenci, yani velisi olduğu öğrencinin kaygı yaşadığını nasıl anlar? Nasıl anlarız? Nasıl anlarız? Şimdi öncelikle annelerden babalardan gelen en aslında muhtemel seçeneklerle başlayalım. Ayşe Hanım şimdiye kadar... ''Ben bu çocuğa hiç çalış demedim, oturur dersine çalışırdı ama bu sene bir şey oldu, kesinlikle ders çalışamıyor.'' bir bilgisayara aşırı düşkünlük başladı, birdenbire aşırı iştahında artış başladı. Derse oturuyor, tekrar tekrar kalkıyor, bir şey atıştırıyor televizyona bakıyor, ben ne dersen diyeyim, masının başına oturamıyor.'' Şimdi bütün bunlar bu konsantrasyon güçlükleri şimdiye kadarki sistemdeki ani değişimler ve de sınav kaybısı ile ilgili önemli ipuçlarıdır. Buna uykuda bozulmalar eşlik edebilir. Yani... Çocuklarınızı gözlemleyin bu noktada. Gece, yani tabii ki bu hani sürekli başlarında dekleyin ee, ve onu göz hapsinde tutun demiyorum. E, ama iyi birer gözlemci olun diyorum. E, mesela gece uykularında bozulmalar başlar. Çok yorgun kalkma, dinlenmemiş olarak uyanma belirgindir. E, gece dişkı cüdetmalar, kendini içemesini sıkmalar olabilir. Bu dönem yine ergenlik belirtileriyle karışabilir ama çocuk olduğundan daha sinirliyse, daha gerginse, daha mutsuzsa hiç resmediği halde hızın problemleri yaşıyorsa, bir de bağırsak sorunları e, ya da bir aşırı terleme e, sık sık üst enfeksiyonları geçiriyorsa ama bunlar normal ritmimizin dışında olan şeyler ise yine söylüyorum sınavla beraber tetiklendiğimi düşündüğümüz şeyler ise fiziksel olarak bu belirtileri ve fiziksel olarak bu belirtileri takip edebilirler. Eee Buna en temel gözlemleyebilecekleri şeyler. Okulda zaten tekrar geri bildirimler öğretmenlerden gelmeye başlar. İşte Ayşe çok iyi ders dinlerdi ama derste çok sık konuşmaya başladı. Ee, ya da bildiğimi biliyorum ama e, sınavlarda notlar düştü. Aynı baba da bunu fark eder, çocuk da bunu söyler. Çok iyi çalışmıştım, şurayı çok iyi biliyordum ama sınavda yapamadım. Sınavdan çıktım, sorunun cevabı aklıma geldi. Sınavdan hemen sonra ben işte sende soruları çözdürdüler, full çıkarttım veya 5 net fazla çıkarttım ama sınav anında yapamıyorum. Şimdi bunların hepsi bizim için çok kritik, çok belirgin göstergeler. Eğer veliler bunları çocuklarından sıkıp da duyuyorlarsa bir kaygı probleminin içindeler diyebiliriz. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Veli ve öğretmen birlikte çalışmasının yani veli öğretmen dayanışmasının öğrenciler üzerine nasıl etkileri var? Bu bazen çok keyifli Bu bazen çok tehdit edici bulduğum bir şey ee, Yine dediğim gibi son zamanlarda Öğretmenle yanışması dediğinde ben birazcık tedirginleşmeye başlıyorum Eyvah ne geliyor diye <gülüyor> Çünkü şöyle bir sistemle karşı karşıyayız Şimdi öğretmenler tabii ki başarılı olmak istiyorlar Ve bir öğretmenin kaç öğrenciyi nerelere taşıdığı Önemli bir pestesi bir şey e, dershaneler bu konuda istediği yapmak istiyorlar, kaç öğrenciye derece yaptırdıkları onların bir sonraki yılkı gelirlerini e, çok yakından ilgilendiriyor, onların piyasadaki e, prestijini koruyor. Anne baba narsistik olarak tabii ki çok memnun oluyor her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister ve bütün kendi gerçekleştiremediği hedefler dahil e, birçok hazırlıyor çocuğunun başarılı olması. Bu anlamda bu, bu kadar e, kuvvetli motivleri olan iki kutubun ittifak halinde olması bazen çocuğun göz ardı edilmesine neden olabiliyor. Ee, öğretmen diyor ki, işte ÖSS'ye şu an üniversite yetmiş 70 gün kaldı, 600 soru çözmen lazım minimum. İşte yoksa hiçbir şey kazanamazsınız. İstediğiniz okullar işte e, aslanın midesinde ve bunu yapmayan hiç kimse başarılı olamaz. İşte hatta bin soru çözenler var vesaire. İşte velilere bunu söylüyor. Veli evde e, akşam çocuğunun e, ensesinde bozuk pişiriyor. İşte çalışmıyorsun. İşte mama verdin. Olan çok uzun sürdü. Niye televizyon seyrettin? Neden telefonuna baktın? Arkadaşla buluşmanın sırası mı şimdi? Sinemaya bir sene gitmesen ne olacak? Şimdi basket oynamasam ne olacak? E bu kadar sık bir işe çıkmasam ne olur? Beş soru daha çöz. Şimdi e, yani şu düşünü anlatmadan geçemeyeceğim. Yani... Çocuklarımız ne kadar yetenekli, ne kadar başarılı, ne kadar kapasiteli olursa olsun. Ben onlara şey diyorum, ister çocuklarımız Mercedes olsun, ister BMW olsun. Ee, uzun yola çıkıyorlar sınav döneminde. Ve arabanın hedefe ulaşabilmesi için nasıl benzin ihtiyacı varsa, çocuğun da hedefe ulaşabilmesi için dinlenmeye, eğlenmeye, keyif aldığı aktivitelere ihtiyacı var. Aksi halde öğrendiği hiçbir bilgi kodlanamaz ve kalıcı hale gelemez. Ve belli bir süre sonrasında sınav kaygısı yaşaması kaçınılmaz olur. Bu da zaten hani daha çok çalıştırdığımız çocuğun performansının daha az çalışana göre daha düşük olmasına bile neden olabilir. Veya sınav anında çok büyük bir kaygı açığa yaşayıp bir e, çoğalincinin berbat olmasına neden olabilir. Ve bu inanın hiç az yaşanan bir şey değildir. O yüzden öğretmenli ve velilerin çok... E, Bilimsel hareket etmesine ihtiyacımız var. Bu çocuğa rağmen bir dayanışma olamaz. Bu çocuğun ihtiyacını. Bu çocuk dinleniyor mu? Bu çocuk yeteri kadar uyuyor mu? Bu çocuk eğleniyor mu? Çünkü ister sebesi ister üniversite dönemi olsun çocuk sosyalleşme döneminde bu dönemde kendini timlik gelişiminin hızlandığı bir dönemde ve birinci ihtiyaç arkadaşlar arasında kendini ifade etmek ve sosyalleşmek. Birinci ihtiyaç odaya kapınıp test çözmek kesinlikle değil. O yüzden bu ihtiyacın göz ardı edilmemesi bir miktar tatmin edilmesi çok önemli günde bir saat çıkıp basket oynasın. Düşünün ağzına ondan sonra çalışsın. Haftada bir kere mutlaka bir film ya da bir tiyatro izlesin. Evet arkadaşlarıyla uzun keyifli sohbetler yapsın. Ve onun arasında verimli, kaliteli, güzel çalışma saatleri yakalayabiliyorsa bu saatleri iyi değerlendirsin. Dolayısıyla bin soru çöz, günde sekiz saat çöz, nefes alma, uyuma, daha az ya daha az uyu ve... Böyle başarılı olursun taktiği ise eğer bu dayanışmanın kastettiği bu çok tehlikeli ve birçok kez de başarısızlığa götüren bir şey. Bu akademik olarak geçici bir başarıya yükseltse bile dilim gibi sınav patlak verebilir veya sınav sonrasında yoğunca depresyon e, boşluk duygusu, sosyal ilişkilerde bozulma, üniversiteye uyum sağlamada güçlük, e, üniversitede çalışma ve devam etmekte zorluklar gibi bize başka geride müşteri olan bir başlık. O yüzden bunu çok daha uzun bir maraton olarak düşünmek lazım. Yatırımımızı da ona göre yapmamız lazım. Ama eğer öğretmen okulda öğrenciyi gözenliyorsa diyorsa ki işte öğren borcuduğusu sen matematik öğrencisi yapmak istiyorsunuz ama işte kapasiteleri bunlar konularda çok başarılı böyle yetenekleri var aile bunu duyuyorsa okulda cunun ödersendeki öğretmenlerden aldığı geri bildirimlerle çocuğun eksik olan derslerinde onu destekleyip diğer alanlarda onu özgür bırakmayı başarıyorsa bu bizim istediğimiz bir ittifak böyle bir dayanışma istiyoruz Peki Ayşe Hanım şunu da söylemek istiyorum. E, şimdi seneye dershaneler kapatılıyor ve bundan dolayı em, bizim radyo ekibimizden Anıl ve Olcan'ın da bununla ilgili bir söyledikleri daha önceden bir şey vardı. Seneye dershaneler kapatıldıkları için bu yıldan dershaneye gidiyorlar. Çünkü seneye gitme <gülüyor> imkanları olmayacak. E, buradan da aslında birazcık dershane konusuna girmiş oluyoruz. Çünkü seneye dershaneler olmayacak... Ee, ...hani zamanımız azaldı... ...3 dakikamız var ama hani... ...kısaca dershanelerin yarattığı... E, ...öğrencilerdeki kaygıyı... ve ...hani dershaneler kapatılınca bu... ...kaygı devam mı edecek, artacak mı, azalacak Hı -hı. mı... ...izlenimleriniz neler bu konuda? Açıkçası dershaneyi... ...ben iki ucu keskin bıçak olarak görüyorum... ...şimdi bir yana... Ee, yani ne yazık ki eğitim kalitemiz çok yüksek değil. Ee, öğretmenlerimizin bir kısmı çok tükenmiş durumdalar. Okul müfredatı çocukların sınav sistemine çok e, uyumlu ve eşlik edecek gitmiyor. Ve çocukların birçoğu okulda kendilerini özel hissetmiyorlar. Ya da okulda bir şeyleri anlamış, başarmış hissetmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir kesim için dershane çok kurtarıcı olabiliyor. Diyor ki ben bunu çok özel hissediyorum çünkü her hoca çok azimli, hepsi öğretmek istiyor ve benimle birebir ilgileniyor. Benim eksiğim belli, işte bunun için takipte bulunuyor, bana soru veriyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu özel ilgiden memnun olan okulunda bunu edinemeyen çocuklar için dershanenin yokluğu bir kaygı sebebi olabilir. Yoksa ee, kendilerini boşlukta yeteri kadar hazırlanamamış ya da e, güvende hissetmeyebilirler. Ama öte yandan dershaneler arasında da çok yoğun bir rekabet var. Ee, ve çok fazla kategorizasyon var. Ee, Başarılısınız, başarısızsınız. Gözden çıkartılanlar, işte hedefe oynayanlar, dereceye oynayanlar, ee, iyisin, kötüsün, şu kadar soru çözmelisin, bunu yapmazsan başarısızsın gibi ee, dershaneyin varlığının da çocukları kaygılandıran ee, bir yanı var. Dolayısıyla bence dershaniye kaldırmak da da kaldırma değil yani daha bir şeyle ilgili de değişim yapmadan önce onun yerine koyacak bir şey koyabiliyor olmamız çok önemli ee, yani evet bizim bundan sonra eğitim sistemimiz son derece stabil çocukların gerçekten performanslarını en iyi şekilde gösterebilddikleri e, bunu en az kaygıyla e, en uzun zaman döneminde yapabildikleri ve gerçekten bunun adil olarak yapılabildiği bir sistem olacak ama ee, eğer böyleyse Sevkalade evet niye saniye gerek olsun ama eğer bunu sağlayamıyorsak ee, Ayça, zaman başka destek mekanizmaları gerekecek. Aytlan'ım e, biliyoruz biraz daha çok konuşmak isterseniz belki sizi başka bir programda tekrardan başka bir konuyla evet, ya da aynı evet. konuyla tekrardan almak isteriz. Belki LYS'den sonra ya da YGS'den sonra veya TEOK'dan sonra. E, ancak şu an zamanımızın sonuna geldik. Bize son olarak söylemek istediğiniz çok kısa bir şey var mı? Ee, bütün çocuklara başarılar diliyorum ve iyi şanslar diliyorum. Bunun e, kişiliğinizin ölçümü olduğunu unutmayın. Hayat bütüncül, bütüncül bir başarı. E, aile ilişkileriniz, arkadaş ilişkileriniz, hobileriniz, hayattan aldığınız zevk, e, sanattan aldığınız zevk. E, bunların bütününün bir sonucusunuz. Ders sadece bunun. ...bir kriteri. Dolayısıyla... ...başarıya bütüncül olarak bakın... E, ...kimliğiniz olarak yorumlamayın... ...kimse 5 sene sonra... ...10 sene sonra mezun olduğunuz okul ...o kadar çok ilgilenmiyor olacak... Evet. ...ama sizin kim olduğunuzla ve insanlar... ...nasıl hissettirdiğinizle evet. ilgileni olacaklar... ...o yüzden... E, Kimliğinize, bağoluşunuza, e, duygularınıza yatırım yapın. E, ders bunun keyifli ve küçük bir parçası. O yüzden başarıyı çok daha bütüncül görmelerini bütün öğrencilerden diliyorum. E, ve sınav ile ilgili zorlandıkları yerlerde destek almalarını ve kendilerini burada çaresiz hissetmemeleri umuyorum. Peki. Herkese bol şans. <gülüyor> Teşekkürler Ayten. Ayçlı bugün Ayçlı Serper'le sınav kaygısı üzerine konuştuk. Bize yorumlarınızı ve görüşlerinizi sözküçünradyo.com'a iletebilirsiniz. Ayçlı tekrardan teşekkürler. Bir Söz Küçüğün programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın. Hadi tekrar. Söz Küçüğün...